1121 numaralı konu, Huzeyme bin Sabidin, bir göçebe Arapla anlaşmazlığa düştüklerinde Hazreti Peygamber'i doğrulaması, Hazreti Peygamber göçebenin birinden bir at satın aldılar, ancak üzerlerinde para olmadığı için hücre-i saadetlerine dönüp para almak için o göçebe ile birlikte yürümeye başladılar, yolda Hazreti Peygamber hızlı hızlı yürüyor, göçebe ise yedeğinde bulunan atla ağır ağır arkadan geliyordu, bu sırada Hazreti Peygamber'in atı satın aldığını bilmeyen bazı kimseler göçebeye atın satılık olup olmadığını sordular. İçlerinden birisi de büyük bir para teklif etti. Bunun üzerine göçebe, Hazreti Peygamber'e seslenerek, şu atı satın alıyorsan al, yoksa ben onu bunlara satıyorum, dedi. Bunları işitin Hazreti Peygamber durdular ve dönüp göçebenin yanına geldiler ve ona, ben onu senden satın almadım mı, diye sordular. Adam, hayır, Allah'a yemin ederim ki sen onu benden satın almadın, dedi. Hazreti Peygamber, hayır, ben onu senden satın aldım, buyurdular. Bu münakaşayı duyanlar geldiler. Hazreti Peygamber satın aldığını söylediklerinde göçebe satmadığını söylüyor, ve eğer onu almışsan aldığına dair şahidini getir, diyordu. Oraya toplanan Müslümanlar, azap olun asıca, Hazreti Peygamber haktan gayrısını söylemez, dedilerse de göçebe şahit istemekte ısrar etti. Bu sırada Huzeyme bin Sabit de oraya geldi ve olup bitenleri öğrendiğinde göçebeye, ben Hazreti Peygamber'in bu atı senden satın aldığına dair şahitlik ediyorum, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Huzeyme'ye dönerek, bu şahitliği neye dayanarak yapıyorsun, buyurdular. Huzeyme de, ey Allah'ın Rasulü, ben senin göklerden getirdiğin haberlere inanıyorum da bu sözlerine mi inanmayacağım, cevabını verdi. Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber Huzeymen'in şahitliğini iki kişinin şahitliği yerine kabul ettiler.